o kâfirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Bunların gidişatı, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkâr etmişlerdi de, Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir. Bu da bir millet kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Evet, bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar,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 Allah yolunda ne harcarsanız, size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir. Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kafidir. O,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 yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir ve eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz.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 Tevbe Suresi. Allah ve Rasulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allahı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa kafirleri rezil edecektir. Hacı Ekber gününde Allah ve Rasulünden insanlara bir bildiridir.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 Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlılayan, esirgiyendir. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu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 Onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mü'min hakkında ne ahit tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.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 kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve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 tarafından bir rahmet ve hoşnutlukla kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden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 Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah, Rasulüyle ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de, kâfirlere azap etti. İşte bu, o kâfirlerin cezasıdır. Sonra Allah, bunun ardından,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 tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka Tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalarda, Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. O, müşrikler hoşlanmasalarda, dinini bütün dinlere üstün kılmak için RASULÜNÜ hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara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 Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek,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 onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana nice işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri yerini buldu. Onlardan öylesi de var ki, ''Bana izin ver, beni fitneye düşür ve der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır.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 İster gönülsüz, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin.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 kötülüğü emreder iyilikten alıkor ve cimrilik ederler onlar Allah'ı unuttular Allah da onları unuttu çünkü münafıklar fasıkların kendileridir Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da Kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaad etti O onlara yeter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 Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler.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 Elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kâfir oldular. Başaramadıkları bir şeye, peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Ve sırf Allah ve Rasulü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse, onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları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 mazeretleri olduğunu iddia edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Rasulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elen verici bir azap erişecektir. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira